Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Furkan Suresi 1-77. ila Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. 77 ayettir. 68-70. ayetlerin Medine döneminde indiği rivayet edilir. İsmini 1. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Furkan, hakkı batıldan ayıran demektir. Ve aynı zamanda, Kur'an'ın bir adıdır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Alemleri, insanlar ve cinleri uyarsın diye kulu Muhammed'e, Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Hayır ve bereketi çoktur. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hakimiyeti O'nundur. O hiç çocuk edinmemiştir. Mülkünde ve hükümranlığında O'nun hiçbir ortağı yoktur. O, her şeyi yaratmış, özelliklerini, miktarını ve mukadderatını bir ölçüye göre takdir etmiştir. Böyleyken küfre sapanlar, O'ndan başka bir takım ilahlar edindiler, onlara bağlılık gösterdiler. Oysa, onlar hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmışlardır. onlar, ne kendilerine gelen bir zararı savuşturabilir ne de kendilerine bir fayda sağlayabilirler. Onlar öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri ahiret hayatı için diriltip kaldırmaya muktedir değildirler. O kafirler bu Kur'an onun uydurduğu bir yalandan başkası değildir. Başka bir topluluk olan Yahudi ve Hristiyanlar da ona yardım etti dediler. Böylece haksız ve asılsız bir söz, yalan uydurdular. Bu ayetler evvelkilerin masallarıdır. Onları peygamber bir başkasına yazdırmıştır. Sabah akşam onlar kendisine ezberlemesi için okunmaktadır, dediler. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bir de dediler ki, bu nasıl peygamberdir ki bizim gibi hem yiyip içiyor hem de çarşı pazarlarda geziyor. Ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi? Yahut ona gökten bir hazine verilmeli, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Hasılı o zalimler, müminlere karşı da siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz. Dediler. ''Rasulüm bak senin için nasıl misaller getirdiler de böylelikle saptılar. Artık onlar hiçbir doğru yol bulamazlar. O Allah öyle yücedir ki, dilerse sana bu söylediklerinden daha hayırlısını, alt tarafından ırmaklar akan cennetleri verir ve senin için köşkler yapar.'' Halbuki onlar kıyamet saatini de yalan saydılar. Biz de o saati yalan sayanlara alevli bir ateş hazırladık. O ateş onları uzaktan gördüğünde onun kendilerine öfkelenip kükreyişini ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman azabın şiddetinden dolayı yok olmayı, ölüp kurtulmayı dilerler. Bugün, yok olmayı bir kez değil, birçok defa dileyin. Çünkü, durmadan diriltilip yakılacaksınız. De ki, bu mu daha iyi, yoksa müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen, sonsuzluk cenneti mi? Ki bu, onlara bir mükafat ve varılacak yer olarak bahşedilecektir. Onlar için, Orada istedikleri her şey ebedi olarak verilir. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbin onları ve Allah'tan başka bağlanıp taptıklarını topladığı gün, ''Şu kullarımı emirlerimden siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapıttılar?'' diye soracak. Derler ki, ''Senin şanın yücedir, senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz.'' Fakat sen onları ve babalarını öyle nimet içinde yaşattın ki, onları azıtıp zikri, Kur'an ve hükümleri unuttular ve yok olacak bir kavim oldular. İşte söylediklerinizde, kendilerine bağlanıp taptıklarınızda sizi yalancı çıkarmışlardır. Sizin kendi kendinize saptığınızı söylemektedirler. Artık ne azabı çevirmeye ne de kendiniz için bir yardım bulmaya güç yetirebilirsiniz.'' Sizden kim zulmeder, küfre, inkara saparsa ona büyük bir azap tattırırız. Ey Resulüm! Biz senden önceki peygamberleri başka türlü göndermedik. Onlar da mutlaka yiyip içer, çarşı pazarlarda dolaşırlardı. Siz insanları birbirinize durumlarınızın farklılığıyla bir imtihan konusu yaptık. Bakalım bu farklı durumlarınıza sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görendir. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik? Dediler. Gerçekten onlar, kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi açtılar. Gün gelecek, azap edecek melekleri görecekler. Bilsinler ki o gün, artık günahkarlara hiçbir müjde yoktur. Melekler onlara, Size cennette sevinmek de yasak edinmiştir, yasak diyecekler. Dünyada hayır namına yaptıkları her bir işi ele alacağız ve onu dağılmış toz zerresi yapacağız. Çünkü iman olmaksızın hiçbir işin değeri yoktur. O gün cennet ehlinin kalacakları yer çok iyi ve dinlenecekleri yer çok güzeldir. O gün gök beyaz bulutlarla veya beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler amel defterleriyle indirildikçe indirilecek. İşte o gün gerçek mülk, hakimiyet Rahmanı'ndır. Kafirler, inkarcılar için o pek çetin bir gündür. O gün o her inkarcı zalim ellerini ısırıp keşke ben peygamberle beraber kurtuluş yolunu tutsaydım diyecek. ''Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim.'' ''Andolsun ki bana o Kur'an gelmişken, beni zikirden, Allah'ı anmaktan ve Kur'an'dan o saptırdı. Zaten şeytan, darlıkta insanı yalnız ve yardımcısız bırakandır.'' ''Peygamber de, ''Ya Rabbi, benim kavmim bu Kur'an'ı ve hükümlerini terk edilmiş bir halde bıraktılar.'' der. Resulüm, sana olduğu gibi, her peygambere aynı şekilde, günahkarlardan bir düşman var ettik. Ancak dert etme, doğru yolu gösterici, ve yardımcı olarak, Rabbin sana yeter. Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an, ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Oysa biz onu, senin kalbine iyice yerleştirelim diye, böyle peyderpeyi indirdik. Hem de onu tertil üzre ağır ağır güzel, düzgün bir okuyuşla okuduk. Onlar sana bir temsil getirmeye görsünler. Hemen o batıl karşılığında biz sana gerçeği ve en güzel yorumu getiririz. O yüzüstü sürünerek cehenneme toplananlar yok mu? Onlar yer bakımından çok kötü, yolcada en sapıktır. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir, yardımcı yaptık. Haydi, ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Firavun ve halkı inkarda inat edince biz de onları suda batırıp yok ettik. Nuh kavmini de. Onlar peygamberleri yalanladıkları zaman, biz onları tufanda boğduk, ve kendilerine insanlara bir ibret yaptık. Biz zalimlere daima pek acıklı bir azap hazırladık. Ağdı, Semud'u, Res halkını ve bu arada birçok nesilleri de yok ettik. Her birine öncekilerin uğradıkları azaba dair misaller verdik. Fakat küfürde ısrar ettikleri için hepsini batırıp yerle bir ettik. Elbette onlar, Kureyş müşrikleri ticaret için Şam'a giderlerken, önceleri halkına felaket yağdırılmış olan o memlekete, yani Lut kavminin Sodom şehrine sık sık uğramışlardı. Acaba onu ibret için görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ummuyorlar. Seni gördükleri zaman, Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu? diyerek, seni eğlenceye almaktan başka bir şey yapmazlar. Eğer biz onlara tapmada sebat etmeseydik, neredeyse bizi put, tanrılarımızdan saptıracak, Allah'a bağlayacaktı derler. Onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun daha sapık olduğunu bileceklerdir. Allah'ı unutup hevalarını, arzu ve heveslerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Artık ona sen mi vekil olacak da onu koruyacaksın? Heva, vahye karşı gelip Allah'ın ilahlık ve Rabliğini kabullenmeyenlerin en büyük putudur. İslam'a uymayan her arzu ve davranış hevadır. Yüce Allah'ı Rab ve kendisini O'nun kulu olarak tanımayan ve O'nun koyduğu yasaları dışlayıp çiğneyen kişiler bazen kendi arzu ve heveslerinin kulu olurlar. Bazen Allah'a karşılık kendilerini tam yeterli görüp ben sosyal hayatımla ilgili işlerimde Allah'ın emirlerini kabul etmem. Onun emirleri beni bağlamaz ve böyle de olmalıdır diyerek kendi kendilerini hevasını Rab durumuna getirir. Ve başkaları üzerinde hakimiyet kurmaya ve onları Allah'ın emirlerine değil kendilerine boyun eğmeye zorlarlar. Böylece tagutlaşırlar. Bu durumda elbette bir takım zulümler meydana gelecektir. Hevanın hakim olduğu yerde hayat fesada uğramıştır. Allah Teala ise artık bunları kurtaracak bir yardımcı olmadığını bildirmektedir. Aynı zamanda bu heva ve heveslerine tabi olanların kalbi daima ıstırap içindedir. Çünkü vicdan onu ayıplar. Böylece kalbinde ızdırap bulunan kimseler mesut yaşayamazlar. Yoksa sen hakikaten onların çoğunun hakkı dinlediklerini veya...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 Sonra onu uzayan gölgeyi, güneşin yükselmesiyle azar azar kendimize çekip alırız. O Allah ki, geceyi sizin sükûnetiniz için bir örtü, uykuyu bir dinlenme yapan, gündüzü de çalışmak için yeniden kalkış ve yayılış vakti kılandır. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü kupkuru bir bölgeye can verelim hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun ki onu, suyu ibret almaları için aralarında çeşitli durum ve şekillerde her tarafa indirdik. Ama insanların çoğu ancak nankörlükte direndiler. Eğer dileseydik her kasabaya bir uyarıcı, peygamber gönderirdik.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 Bu karışmaya mani olan ilahi engel ancak çağımızda tespit edilebilmiştir. Bu engeli 1962'de Alman bilim adamları Aden Körfezi ile Denizin birleştiği Mendeb Boğazı'nda bulmuşlardı. Daha sonra bu su engelinin bütün denizlerin birleşme noktalarında bulunduğunu tespit eden ünlü Fransız su altı araştırmacısı Kaptan Kusto olmuştur. İnsanı nutfe olarak sudan yaratıp da ona... Soy, sop ve akrabalık bağ veren O'dur. Senin Rabbin her şeye kadirdir. Böyleyken Allah'ı bırakıp, Kendilerine ne fayda ne de zarar verecek şeylere kulluk ederler. Zaten kafirler Rabbine karşı O'nun düşmanlarına arka çıkar. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum. Hiç ölmeyen, daima diri, hay ve baki olan Allah'a güvenip dayan. onu hamd ile tesbih et. Kollarının günahlarından onun haberdar olması yeter. Sübhanallahi velhamdülillahi veya sübhanallahi ve bihamdihi de. O Gökleri ve aralarında olan şeyleri altı günde debirde yaratan, sonra emri arş üzerinde hükümran olandır. Rahmandır. Bunu ondan haberi olana sor. Onlara, Rahman'a secde edin denildiği zaman, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz? Dediler ve bu secde emri onların nefretini arttırdı. Bu ayet, secde ayetlerinin büyüklerindendir. Hanifilere göre okuyana da, dinleyene de hemen secde etmek vaciptir. Diğer imamlara göre sünnettir. Gökte burçları yaratan, içlerinde ışık saçan bir kandil, bir güneş ve yansıtıp aydınlık veren bir ay var eden Allah'ın şanı yücedir. Ayet-i kerimede geçen burç kelimesi, astronomide bir arada bulunan yıldız takımlarına denilir ki, sayıları 12'dir. Aynı zamanda fezaî kesmiş gibi görünen bir dairenin altıya bölünmesiyle elde edilen 12 kısımdan biri demektir. Bazı alimler burçlardan maksat ayın menzilleri konaklarıdır demişlerdir. O düşünüp öğüt almak isteyen veya şükretmek dileyenler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa, tartışmayıp, selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki, gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah? ''Ne kötü bir makamdır.'' derler. Rahman'ın o has kulları ki, harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları hususunda, bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Cömert'in yemeği deva, cimrinin yemeği ise hastalıktır.'' buyurmuştur. Yine onlar ki, Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, Tapınmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Dini ilimler tetkik edildiği zaman görülür ki Allah'a inanmakla beraber onun dışındakilere tevhid inancına aykırı olarak yapılan bağlılık gösterisi ve tapınma şekilleri ister ilkel ister modern şekilde olsun şirktir. Hepsinde bir putlaştırma vardır. Kıyamet günü azabı katmerli olur ve onun içinde hor ve hakir bir şekilde ebedi kalır. Ancak tevbe edip inanan ve iyi bir iş yapanlar hariçtir. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kim günahlarından tevbe edip salih amel işlerse gerçekten o Allah'a tam bir yönelişle dönmüş demektir. Onlar ki, yalana şahitlik etmezler, boş ve kötü sözlere rastladıkları zamanda, vakarlı bir şekilde onlardan yüz çevirip geçerler. Onlar ki, Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara karşı kör ve sağır davranmazlar, itaat için can kulağıyla dinlerler. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve nesillerimizden, gözlerimizin nuru olacak iyi insanlar lütfet, ve bizi fenalıktan sakınanlara rehber yap, derler. Bu dua, temiz toplum olmanın, dünya ve ahirette huzur bulmanın bir anahtarıdır. İşte bu sayılan özelliklere sahip olarak, Rahman olan Allah'a kulluk görevini yapanlar, sabırlarından dolayı cennetin en yüksek mevkileriyle mükafatlandırılacaklar, ve orada bir sağlık dilekleri ve selamla karşılanacaklardır. 63. ayetten beri sayılan sıfatlara sahip olan Rahman'ın kulları. Orada ebedi kalacaklardır. O ne güzel bir kalacak yer ve ne güzel bir makamdır. Resulüm de ki, dua ve ibadetiniz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz ise Allah ve Resulünün bildirdiklerini yalanladınız... Bu yüzden bu günah ve O'nun cezası boynunuza sarılıp yakanızı bırakmayacaktır. Dua, kulun Allah'a olan kulluğunu bilmesi, O'nun dergahına gelmesi ve kalben O'nunla irtibat kurmasıdır. Yüce Allah, ey iman edenler! Namazla ve sabırla, metanetle yardım isteyin. Duanızı kabul ederim, buyuruyor. Ancak hacet dualarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi bir şekil ve adabı vardır. Kimin Allah'tan veya insanlardan bir ihtiyacı varsa, iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye yönelmiş olarak avuç içleri semaya bakacak şekilde eller birleştirilmeden omuz istikametinde kaldırılır. Allah Teala'ya hamd, Resulüne salat ve selam getirildikten sonra Allah'a tam teslimiyetle, huşu içinde ve yavaş, hafif sesle Meşru olan şeyler ondan istenir ve yardım dilenir. Gerektiğinde bütün müminler de duaya dahil edilir. Fezül Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali. Furkan suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkurt